Yavru fare, yavru horoz ve kedi. Henüz hiçbir şeyin farkında olmayan, dostunu düşmanını ayıramayan minicik bir fare acemiliğinden bir gün neredeyse ölecekmiş. Yaşadıklarını annesine şöyle anlatmış. Araştırmacı bir fare olarak bütün dağı taşı dolaştım. Yolda giderken iki tane hayvan gördüm. Bunlardan biri yumuşacık ve çok tatlıydı. Öteki ise hareketli ve asık suratlıydı. Kulakları tırmalayan kötü bir sesi vardı. Kafasının üstünde sallanan bir et parçası vardı. Çirkin kanatlarını çırpıp duruyor, korkunç gürültü çıkarıyordu ama uçamıyordu. Bilirsin cesur biriyimdir ben ama hayvanın bu halini görünce korkup kaçıverdim. Ona da çok kızdım. Çünkü eğer o olmasa öteki yumuşak ve tatlı hayvanla tanışacaktım. Derisi kadife gibiydi. Kulakları bizim kulaklarımıza benziyordu. Uzun kuyruğuyla dans eder gibiydi Gözleri ışıl ışıl parlıyordu Alçak gönüllü birine benziyordu İşte tam onunla tanışacakken Korktuğum o asık suratlı hayvan ağzını açtı Ben de oradan uzaklaştım Anne fare gülümsemiş Yavrum demiş o sevimli dediğin hayvan kedidir Bizim dostumuz değildir Tüm farelere karşı kötü niyetlidir Diğer hayvan yani horoz tamamen zararsızdır, bize dokunmaz bile Sevgili yavrum etrafına bakarken dış görünüşe aldanma Başına bir felaket gelebilirdi, bunu aklından çıkarma